Ön sıradaki ak saçlılar ve arka sıralardaki çok gençler için kısa bir hikayem var üstadım. Memnuniyetle dinleyelim. 22 yaşında İstanbul'da 1983'te hukuk talebesiyim. 2 yıldır da evliyim. 20 yaşında evlendi zorun neydi daha 3 yıl okuyacakmışsın falan diye sormaya kalkmayın sakın. Acelem vardı başkası alır diye çok korktum. <gülüyor> Derhal el koydum meseleye iki yıl sözlü ve nişanlı kaldık. Bu müddet zarfında. Hiç görüşmedik dersem doğru olmaz. Görüştük. Dört defa. Ramazan ve kurban bayramlarında. Iki yıl içinde. Ve bu mülakatın görüşmelerimizde toplam yirmi kelime konuşmuşluğumuz dahi vardır. Hoş geldiniz, nasılsınız? Iyiyim. Yani. Dört seferde yirmi kelime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 Görücü usulü derler. Pespaya Yeşilçam filmlerinde acıta edilmiş senaryolarla karikatürize edildiğine bakmayın. Yalan söylüyorlar. Görürsün orada. Hatta senin görmen yetmez. Göremeyeceklerini gören vardır. Tecrübenin basiret gözü bakar ona. Aldanmazsın. Bugün tercihini neye göre yapıyorsun? Pastanedeki duruş, yoldaki endam, kullanılan parfüm, makyaj. Kandırma beni ben biliyorum o kadar süslensen beni de beğenirsin. <gülüyor> <gülüyor> Sathei bakıyorsun, halbuki şu hükmü unutuyor olabilirsin. Nefsi ve hissi işlerin sonu hüsrandır. Kaydet, nefsi ve hissi işlerin sonu. sonu hüsrandır. Bir bu sebep var, yani 200 yıllık hayat tecrübesi ve dört akıl akıllı başındayım bizi seven insan aleyhinize kumpas mı kuracak ya?